Sehirli Yüzük Bir varmış bir yokmuş Vaktiyle pazar yerlerinde yaymacılık yapan bir adam varmış Bu o kadar zenginmiş ki Malının parasının hesabını ne kendisi bilirmiş ne de başkası Bu geniş dünyada bir oğlundan başka da kimsesi yokmuş Yaymacı bir gün hastalanıp yatağa düşmüş. Hekim gelmiş, hoca gelmiş, nafile. İlaçlar, merhemler, okuyup üflemeler para etmemiş. Hastalığı gittikçe ağırlaşıyormuş. Nihayet eceli gelmiş, ölmüş. Büyük serveti oğluna kalmış. Çocuk 15-16 yaşındaymış. İçki ve eğlence alemlerine dadanmış. 6 hafta geçmeden koca servetten ekmek almak için 10 para bile kalmamış. Çocuk düşünmüş Alem'e maskara olmamak için başını alıp... ...yolculuğa çıkmış. Haftalarca yürümüş, aylarca yürümüş... ...bir gün bir kasabaya varmış. Çarşıya gitmiş, bir adam... işimizi yapana bin altın! ...diye bağırıyormuş. Delikanlı... ...bu tam bana göre! deyip adamın yanına gitmiş. Ne kadar ağır olursa olsun... ...her işi yapacağını söylemiş. Adam onu bir tacirin yanına götürmüş. Tacir... Oğlum... Yedi günlük bir yola çıkıyoruz gelir misin? Diye sorunca delikanlı... Ne demek elbette gelir. Diye cevap vermiş. Tacir'den peşin peşin yüz altın almış. Ertesi sabah beygirlere binip yola çıkmışlar. Yedi gün gitmişler. 7 gün gayet büyük bir dağın eteğinde durup hayvanlardan inmişler. Tacir... İşte geri kalan dokuz yüz altın. Buna karşılık yapacağın iş şu... Biraz sonra dağdan kocaman bir kuş inecek. Sizinle uçup dağın tepesine konacak. Bu dağın üstünde çakıla benzer taşlar vardır. Onları aşağı atarsın, ben toplarım. Delikanlı dağdan nasıl ineceğini düşünmemiş. Biraz sonra kuş gelmiş, gençle havalanmış. Dağın tepesine vardıkları zaman... Kuş da uçup gitmiş. Delikanlı etrafına bakınca kayaların üstünde birçok kıymetli taş görmüş. Toplayabildiği kadar toplayıp aşağı atmış. Tacir onları toplamış ve torbalarını doldurunca da çocuğu orada bırakıp gitmiş. Delikanlı bunu anlayınca dağdan nasıl ineceğini düşünmüş. Fakat hiçbir çare bulamamış. Yedi gün yedi gece dağın üstünde dolaşmış. Nihayet dağın en yüksek yerine varmış. Orada geniş bir düzlük varmış. Bunun kenarında bir saray yükseliyormuş. Çocuk sevinerek... Allah'a bir şükür burada hayatın izleri var. Demiş saraya ulaşmak için tabana kuvvet hızlı hızlı yürümeye başlamış. Oraya varmış. İçeriye bir göz atmış. inci yok. Kapıyı açmış. Her taraf süs ve ihtişam içinde. Bahçelerin arkasında meydanlar. Bunların ötesinde çiçekli parklar varmış. Önüne kapalı bir kapı çıkmış. Bunu bir türlü açamamış. Bir kenara çökmüş. Karanlık basınca ihtiyar bir adam gelmiş. Atından inmiş, bu kapıyı açmış. İçeri girince at ortadan kaybolmuş. Delikanlı da ihtiyarın peşinden girmiş. İleride bir aydınlık görerek oraya doğru yürümüş. İhtiyarı geniş, süslü bir odada bulmuş. Karşısında da ayın 14'ü kadar güzel bir kız oturuyormuş. Kız demiş ki, Baba, ben burada dünyadan uzak daha ne kadar kalacağım? Bana acı. Artık insanların yanına dönmek istiyorum. Burada geçen günlerim bana sonsuzluk kadar uzak geliyor. İhtiyar adam şöyle cevap vermiş. İyi ama kızım, benim elimden ne gelir? Gözlerim için merhem bulamadan seni buradan götüremem ki. Bu saray tılsımlıdır. Bu tılsımların bekçisi benim biliyorsun. Ben buradan bir yere kımıldayamam. Buralara da insanoğlu ayak basamaz. Eğer bir gelen olsaydı seni onunla sevinerek gönderirdim. O zaman belki gözlerim için bir ilaç bulmak da mümkün olurdu. Aşağıdaki ovada bir ot biter. Adı göz otudur. Bunun çiçeği gözlerime iyi gelir. Delikanlı bu konuşmayı sonuna kadar dinlemiş. Yüreği sevinçle dolmuş. Çünkü lazım olur belki diyerek... ...yanana bu ottan bir miktar almışmış. Geceyi kapının önünde geçirmiş. Kurtuluş saatinin çalmış olmasına son derece memnun olmuş. Sabahleyin ihtiyar adam tılsımları gözden geçirmek üzere dışarı çıkarken... ...ayağı delikanlıya takılmış, bunun üzerine... İnsan oldu buralara ne in gelir ne cin. Hele insan hiç gelmez. Sen buralara nasıl düştün... Çocuk kendisini saraya alırsa orada her şeyi anlatacağını söylemiş. İhtiyar onu bir odaya götürmüş, delikanlı... Sultanım, benim babam zengin bir tacirdi. Bana büyük bir miras bırakarak öldü. Toy bir çocuktum. Bu kocaman serveti az zamanda bitirip meteliğe muhtaç bir hale düştü. Yaptığıma pişman oldum ama iş işten geçmişti. Bir gece acı acı düşünürken uyku bastırdı. Rüyamda bir derviş gördüm. Bana, kalk oğlum, biraz göz otu topla. Filan yerde benim bir ahbabım var. Ona gözleri için bu çiçek lazım. Bununla gözleri iyi olursa seni o kadar zengin eder ki... ...bu serveti rüyanda bile göremezsin dedi. Burasını tarif etti. Uyanır uyanmaz ilk işim bu çiçekten toplamak oldu. Hemen yola çıktım. Allah'ın yardımıyla buraya geldim. Delikanlı bunları söyledikten sonra çiçekleri uzatmış ihtiyara. İhtiyar? Evladım sen bana büyük bir iyilik yaptın. Bunu karşılıksız bırakmayacağım. Demiş çiçekleri alıp kaynatmış bir merhem yapmış bunu sürünce gözleri açılıp görmeye başlamış Çılgın bir sevinç içinde delikanlıyla beraber koşup kızın bulunduğu odaya gelmişler Kızım Allah merhametine esirgemedi gözümün nurunu vermek için bu delikanlıyı bize gönderdi Gözlerim şifa buldu senin de esirliğin sona erdi Artık birbirinizin olabilirsiniz. Demiş. Hemen o gün nikahları kıyılmış. İki genç de mutlu bir çift meydana getirmiş. Ertesi gün ihtiyar onları ata bindirmiş. Hebelerini mücevherlerle doldurduktan sonra delikanlıya bir yüzük vererek. Oğlum başın sıkılınca bu yüzüğü dudaklarına götürürsün. Karşına bir Arap dikilir. Ne istiyorsan ona söylersin. Dileğin hemen yerine getirir. İhtiyarın elini öpüp memleketlerinin yolunu tutmuşlar. Üç gün yol alıp üçüncü günün akşamı memleketlerine varmışlar. Onlar iner inmez iki at ortadan kaybolmuş. Ertesi gün ilk işleri bir saray satın almak olmuş. Mücehirleri birer birer harcayarak sarayın eşyasını düzmüşler. Lazım olan her şeyi almışlar. Paraları bittikçe bir elmas çıkarıp satarlarmış. Bir gün padişahın adamları... Bu elması görerek, böyle elmas ancak padişahın hazinesinde bulunabilir. Muhakkak oradan çalmışsındır diye delikanlıyı alıp padişahın huzuruna çıkarmışlar. Padişah cimri, kıskanç bir adammış. Bu hazineler onun içini kurt gibi kemirmeye başlamış. Bu herifin zindanağı, sarayını yıkın, orada ne varsa hepsini getirin diye emretmiş. Delikanlıyı hapse atmış. Bu sırada çocuk zindanda düşünceye dalmış. Birden yüzük aklına gelmiş. Onu parmağından çıkarıp dudaklarına götürür götürmez karşısına bir Arap dikilmiş. Emriniz nedir efendim? Diye sorunca delikanlı emretmiş. Beni buradan kurtar. Padişaha da kaftanın arkasına götürüp cinlerin içine at. Arap duvara bir tekme vurup duvar yıkılmış zindandan çıkıp padişahın sarayına gelmişler. Çok geçmeden yeni padişahtan memnun kalırlar. Bütün memleket sevinç neşe içinde çalkalanmış. Padişahta tebaası da mutlu bir hayata kavuşmuşlar. Onlar ermiş muradına biz çıkalım geri dönelim.